967, numaralı konu, Hz. Ebu Bekir'in tevazu, evet, biz mahallenin genç kızları, koyunlarımızı Hz. Ebu Bekir'e getirirdik, Hz. Ebu Bekir, bize, size İbni Afran'ın sağdığı gibi, sağmamı ister misiniz, derdi.